Dans eden 12 prenses. Bir zamanlar 12 güzel kızı olan bir kral varmış. Bu kral her gece kızlarını kendi elleriyle odalarına kilitlemesine rağmen, onları her sabah yorgunluktan bitkin düşmüş bir halde uyurken bulurmuş. Yerde de hep 12 çift dans ayakkabısı olurmuş. Kral buna kafa yordukça daha da endişeleniyormuş. Sonunda bu sırrı çözecek olan her kim olursa ona kızlarından birini vereceğini, kendisinden sonra da tahtını teslim edeceğini vaat etmiş. Ancak üç gece boyunca bu sırrı çözemeyen kişi kellesini kaybedecekmiş. Birkaç prens şansını denemiş ama hepsi prensesin odasının dışında nöbet beklerken uyuyakalmış. Hepsinin de kafası uçurulmuş. Bir gün yaralı bir asker oralardan geçiyormuş. Yol kıyısında duran yaşlı bir kadın ona nereye gittiğini sormuş. Asker şakacıktan... Önemli değil. Prenseslerin geceleyin ne yaptığını keşfetmeye gidiyorum. Demiş. Yaşlı kadın... Bu kolay. Tek yapman gereken sana sunulan bir kadeh şarabı içmemen. Çünkü o şarabın içinde uyku ilacı var. Bir de şu pelerini giysen iyi olur. Böylece görünmez olursun demiş. Asker saraya ulaşıp da kendini tanıtınca ona yeni giysiler ve rahat bir yatak sunulmuş. Kızların en büyüğü ona bir kadeh şarap getirmiş. Asker şarabı içiyormuş gibi yapmış ama içmemiş. Sonra da derin uykudaymış gibi horlamaya başlamış. Onun horultusunu duyan prensesler Hemen dans ayakkabılarını ve en zarif giysilerini giymişler. Sonra en büyükleri yatağının baş ucuna gidip bir düğmeye dokunmuş, bir kapı açılmış. Prensesler birer birer kapıdan çıkmışlar. Asker çabucak pelerini giyip görünmez olmuş ve kızların peşine düşmüş. Ama aceleden o küçük prensesin eteğine basmış. ''Bu da ne?'' ...diye bağırmış prenses. Saçmalama yürü! Demiş en büyükleri. Biraz sonra prensesler... ...iki yanında... ...altın ve gümüş yapraklı ağaçların... ...ay ışığında ışıldadığı bir yola gelmişler. Asker bir ağaçtan bir dal kırmış. Bu da ne? Demiş en küçük prenses. Kırılan dalın sesini duymuş çünkü. Hadi oyalanmasana! Demiş yine prenseslerin en büyüğü. Daha sonra prensesler iki yanında elmas yapraklı ağaçlar olan bir yola gelmişler. Asker yine kanıt olsun diye bir dal kırmış. Küçük prenses yine "Eminim gerçekten bir ses duydum." demiş. Ama ablası onu yine susturmuş. Sonunda 12 prensin beklemekte olduğu 12 kayık bulunan bir göle gelmişler. Prensesler kayıklara binmişler askerde en küçük prensesin bindiği kayaya binmiş ama tabii onu kimse görmemiş. Gölün karşı kıyısında güzel bir şato varmış. Açık kapılarından dışarı süzülen müzik bütün göle yayılıyormuş. Gülerek ve konuşarak prensesler müziğin ritmine kendilerini bırakarak kendilerinden geçmişler. Sabaha karşı saat 3'ü vurduğunda artık prenseslerin ayakkabıları iyice yıpranmış. Prenslerine veda ederek hızla saraya geri dönmüşler. Bu kez asker onların önüne geçmiş. Asker prensesleri iki gece daha izledikten sonra... ...üçüncü gecenin sonunda oradan saraya altın bir kadeh getirmiş. ''Kızlarınızın gizini çözdüm.'' demiş krala. Ve bütün gördüklerini anlatmış. Sonra da elindeki kadehi ve kırdığı dalları göstermiş. ''Bunlar da kanıtlarım efendim.'' demiş. Kral kızlarına dönüp bunların doğru olup olmadığını sormuş. Kızlar yaptıklarını itiraf etmişler. Öyleyse kızlarımdan birini seçebilirsin. Söyle bakalım hangi yaramazın senin eşin olmasını isterdin delikanlı. Demiş kral. Kendimde genç sayılmam. En büyüğünü seçeceğim. Onları izleyen biri olmadığından öyle emindi ki. Ama eminim öteki prensesler de düğünümüzde dans etmeyi kabul edeceklerdi. Demiş asker.